1173 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in gece namazı ile ilgili Huzeyfe'nin rivayeti, Peygamberle beraber bir gece namaza durdum, arkasında olduğumu bilmiyordu, Bakara suresinden okumaya başladı, yüz ayet okuyunca rüka gider diye düşünüyordum, fakat rüka gitmedi, Bakara'dan sonra Nisa suresini, ondan sonra da Ali İmran suresini okumaya başladı, bunları okurken de, ağır ağır, kelimelerin hakkını vererek okuyordu, bir dilek ayeti geldiğinde Allah'tan dilekte bulunuyor, bir azap ayeti geldiğinde de "Allah'ım senin rahmetine sığınıyorum" diyordu. Sonunda rüka gitti. Rükûda durmadan "Sübhane rabbiyal azim" diyordu. Rükûda da kıyamda kaldığı kadar durdu. Sonra "Sami Allahu limen hamide" diyerek kalktı. Rükûda kaldığı zamana yakın bir zaman ayakta durduktan sonra secdeye gitti. Secdede de ayakta kaldığı zamana yakın bir müddet kaldı.